Hayatı hakikiye hikayeleri. Türkiye hikayelerini radyo. Best Vapurun güvertesinin İstanbul'un en güzel yeri, İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğunu düşündüğümüz zamanlar. Dışarıda delikanlı bir bahar, boğazın iki yakası erguvanlar, altımız mavi, üstümüz mavi, bizim yanaklarımız al al, anneanne evine doğru yola çıkmışız. Yaklaştıkça ben yolu uzatmaya çalışıyorum. Bir de çiçek mi alsaydık Fikret? Elimizdeki süslü paketleri bir de mor menekşe eşlik ediyor şimdi. Eminönü tıklım tıklım. Heyecanımızı yenemesek de insan kalabalığı kafamızı dağıtmaya yarıyor. Merdivenlerdeki kalabalıkta bana çarpan adamın kesif ter kokusunu duyuyorum bir an. Gömleğini ütülemiştin değil mi Fikret? Durakta kuyruk, otobüste ağlayan çocuk, onu döven annesi... Ayakta giderken etrafa söylenen yaşlılar, bizim menekşenin kırılan sapı derken hedefe yaklaşıyoruz. İstanbul'un güzelliğinin yetmediği onlarca mahalleden biri burası. Şekilsiz apartmanların arasında süzülüp giden sokaklar. Balkonlarda tek tük suratsız ve atletli adamlar var. Pazar günü bitiyor diye mi bu kadar mutsuz görünüyorlar acaba? Anneanne asık suratlıları hiç sevmez. Kapıdan girer girmez gülümse olur mu Fikret? Tanışma anı zoraki gülümsemeler ve karşılıklı göz süzmelerle geçiyor. İltifat faslı, ana baba mesleği soruları, eskiden çekilen zorlukların uzun uzun anlatılmasından sonra benim bu kaygı dolu toplantıyı erken bitirmek için bilerek o güne aldığım konser bileti aklıma geliyor. En klişesinden bir eh artık bize müsaade çıkıyor ağzımda. ''Biletleri de göstermeliyim ki inandırıcılığım artsın.'' ''Fikret'in küçük bez çantasına aramaya koyuluyorum.'' ''Fakat yok.'' ''O janjanlı paketler, çiçeğin torbasından dökülen toprak, vapurda okuruz diye alınan ama açılmayan pazar gazetesi var.'' ''Bizim çanta yok.'' Deminki sahte mutluluk yerinde yoğun bir telaş var şimdi. Defalarca koltukların arkalarına kapının önüne bakılıyor, umutlar tükenince sorular başlıyor... İçinde ne vardıdan, nereye gittiğinizi iyice hatırlıyor musunuz'a uzanan, defalarca sorulan sorular. Benim aklımda çanta bendeyken bana çarpan adam var hep. Ter kokusu muh gibi saplanmış beynime ama yüzü yok. O gece çok zor geçiyor. Arkadaşımızın evinde bira içiyoruz. Fonda gidemediğimiz konserin şarkıları. Ben hala adamın yüzünü çıkarmaya çalışıyorum. Fikret üzgün ama belli etmemeye çalışıyor. İçinden kızgın bana, onu da biliyorum. Ben de ona kızgınım ama. Ya o kadar dedim. Şu paraları bankaya yatıralım diye. Ayların emeği dile kolay. Kaç tane aptal zengin çocuğuna bilmem kaçıncı dereceden polinomlar anlatılarak kazanıldı o para. Sonraki bir ay gitgide azalan ama kendini hep hissettiren bir suçluluk duygusuyla geçiyor. Tatil planımız benim yüzümden suya düşmüş. Finallerden bunalmışım. Artık özel derse de gitmek istemiyorum. Fikret daha da hırslı. kaybettiğimizi yerine koyacak. Kararlı. İlla para kazanacağım diye okula da az gidiyor. Sıcaklar iyice bastırmış. Canım hiç dışarı çıkmak istemiyor. Televizyonun karşısında yere uyanık geçirdiğim günlerden biri. O yüzden Fikret'in telefonunu açmıyorum. Duştayım derim sonra. Ardından bir telefon daha. Bu sefer Tuğba. Onu açsam mı? Belki gider iki dert yanarım. Çok sıkıldım bu Fikret'ten diye. Sese heyecanlı. Okul panosunda Fiko'nun ismini görmüş... Acilen fen bilimleri enstitüsüne çağrılıyormuş. Zeki çocuk kızım seninki, ödül filan kazanmış olmasın diye soruyor. Nerede? diye geçiriyorum içimden. Kolej çocuklarına sınav geçirtmekten başka bir iş yaptığı mı var? Ertesi gün enstitü binasındayız. Panoda hakikaten Fikret'e yazılmış bir not var. Üstelik saatli. Fikret İdil'in saat 15.00'da müracaat. Neyse tesadüfen vaktinde gelmişiz. Devlet dairelerinin tüm sıkıcılığı üzerine silmiş bir memur, ters ters niye geldiğimizi soruyor. Fikret'in ismini duyunca bürodaki tüm gözler birden bize dönüyor. Hı, demek rengiz Fikret İdil sensin ha? diye bir nidası var memurun. Sanırsın Alaaddin'in cini var karşısında. Telefon birazdan çalar diyorlar. Üç gündür saat üçte Türkçesi bozuk bir kadın arıyormuş. Fikret İdil orada mı? ''Bir çanta buldum, içinde yüklü miktarda dolar var.'' diyormuş. Okul kimliğinde buranın adı varmış. ''Yarın da ararım, daha da gelmezse camiye bağışlarım bu parayı.'' demiş en son. Biz şaşkınlığımızı bile yaşayamadan telefon çalmaya başlıyor. Fikret telaşla kaldırıyor ahizeyi. ''Evet benim.'' ''Evet, içinde dolar vardı.'' ''Evet, mavi bez çanta, bel çantası gibi.'' ''Tamam, teyze iki saate oradayız. Nasıl tanırım seni?'' Eyvallah, bende de beyaz gömlek var. Randevu yerine doğru yola çıkıyoruz. Anneannemin mahallesindeki uyduruk parka yolculuk. Yine püfür püfür vapur. Yine kalabalık otobüs. Ne tesadüf diye geçiriyorum içimden. O mahalleye giderken çaldırdığımız çanta yine o mahalleden mi çıkacak? Peki ya bana çarpan adam? Parkta boyası dökülmüş bir bank. Bankın üzerinde bir kadın. iki yanında iki çocuk, elinde bizim çanta. Adımlarımız hızlanıyor. Kadının yüzünde bizi görünce bir rahatlama beliriyor. Çay bahçesine geçiriyoruz. Çocuklar gazoz istiyor garsondan. Yarım yamalak Türkçe ile taslaman bir yoksulluk öyküsü dinliyoruz. Mardin Kızıltepe'de boşaltılan bir köy, İstanbul'da telefon bile bağlatılamayan Bodrum katı kiralık bir daire, ana babası trafik kazasına kurban gitmiş iki yetim, işsiz güçsüz bir kaç erkek çocuk komşu köyden birine kaçmış mutsuz kız çocuk ve otobüste bulunan bir çanta. Kadın, bir aydır uykum kaçıyor diyor. Bir diyorum bu çocukların hakkıdır, çalmadım etmedim, Allah'ın işi işte, yerde buldum, helaldir. Sonra diyorum ama içinde ismi var, arayıp bulmalı, teslim etmeli, haramdır. Çocuklardan biri, ben okudum kimliği diyor gururla. Komşuları telefon parası için ağız burun etmeye başlayınca camiye götüreyim demiş kadın. Olanlara da söylemedim ha diye ekliyor. Vallahi hepsini yerlerdi. Son günde yakalamışız meğer. 15 milyonluk şehirde çantayı. Kadın neredeyse yalvaracak. Alın gidin şunu başımdan. Beni rahatlatın dercesine kaçan uykularını anlatıp duruyor. Nedenle o an anlayamadığımız bir utanç sarıyor bizi. Benim aklımdan o zengin evlerinde tekrar tekrar anlattığım denklemler geçiyor Fikretle göz göze geliyoruz bir an Çantaya uzanıyor eli Paranın yarısını alıp tatile yetecek kadar Hızlıca uzaklaşıyoruz oradan O kadından O yetimlerden O parktan O yoksulluktan Peşimizden koşar adım gelirlerken Tamam helal ettik Diye sayıklamaya devam ediyoruz Rahat uyu bu gece Bez çanta. Yazar Selim Perek. Editör Hikmet Hükümenoğlu. Okuyan Tilbe Saraç. Hayatı hakikiye Hikayeleri Türkiye Hikayelerini Radyo